Ah. <gülüyor> evet. her hafta Her hafta başka bir set geliyor çok iyi. Şimdi şey, bugün yani Elmas Zeynep ile Barış konuşacak ama önce gelin katılanlar var ilk defa gelenler. En azından devamlı sağlamak için onlar bir 5 dakika kendilerinden bahsetse bence güzel olur. En azından devamlı sağlayalım. Böylece sürekli gelen üç 5 kişi herkesi tanımış olur. Biz şöyle yapıyorduk yani, işte, ister kendi CV'ni anlat, ne yaptığını anlat, ister de kendi hakkında ya da basmışsın konuda kısa bir konuda yap. <gülüyor> <gülüyor> ya da böyle bir projeden ne beklersin onu söyle. hayatında ne yapıyordun, neler ilginin tutun gibi şeyler olacak. O yüzden, hadi senden başlayalım. Gözlerim için baktın. <gülüyor> Çok fazla çağır. <gülüyor> Çağırma. Ee, işte ben de bu alanda e, işte yaklaşık 10-15 yıldır bir şeyler yapıyorum. Ee, i̇şte sergiler yapıyorum. Sergilere katılıyorum. Ee, onun dışında işte bu geçtiğim sene içerisinde e, iki tane sergim oldu. Bir işte e, Kuat'ta, e, bir tanesi de Rum İlkokulu'nda. Ee, onun dışında da işte bazı e, projelere dahil oluyorum, çıkıyorum, <gülüyor> başka bir şeyler oluyor ya da olamıyor herkesin hayatında. Gibi. Ee, onun dışında işte e, şeyde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalışıyorum bir yandan ee, ve işte atölyede Kadıköy civarında böyle acaba demek Kadıköy moda gibi böyle bir üçgende devam ediyor. Ee, şimdi bir yani sonuçta sunmayacak arkadaşlar var. Şimdi ben böyle bir konu başlığı atmayayım. Ama e, mesela şeyi konuşuyorduk, bu özellikle e, hani Gezi'den sonra çok sayıda böyle toplantılar yapıldı ya. Yani tabii sonuçta bunlar bir proje ortaya çıkması için ya da doğrudan bir sergi e, yapmak için ortaya çıkmasa da bu toplantılar bir oluyor olmuyor sonra e, bir süre devam ediyor sonunda çok fazla böyle bir şey çıkamayabiliyor ya da başka şeyler devreye giriyor değiş değişebiliyor e, toplanma sebebi e, ama biz hani hepimiz burada olduğumuza göre Sonuçta bu, bu birliktelikle e, yani bu birlikteliği önemsiyoruz ve e, hani buradan e, Sadece hani birbirimizi tanıma anlamında bir araya gelmemiz bile değerli bir şey. Umarım bir şey olur. Böyle bir devamı gelir ve bir şey yaparız. En azından senin dışarıda anlattığın şey, şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz. Anlattığın şeyleri en azından biraz yol kat ederek devamını getirebiliriz. Ben böyle sıradan vereyim. Ben <gülüyor> <gülüyor> Ee, merhaba, Mete ben de. Ee, İstanbul'uyum ama İstanbul'da yaşamamaya çalışıyorum. 3 yıl Ankara'da kaldıktan sonra da bir sonraki 3 yılda şimdi İzmir'deyim. Tabii bunlar planlı olarak gelişmiyor ama yine arada İstanbul'u geliyorum. Ben de şey, Çağrı gibi yani ayrı alanlardan bireylerin yan yana gelmesini çok önemli buluyorum. Çünkü tek bir şeye dönüşme ihtimali biraz altıdan kaldırıyor gibi. Dışarıda hani herkes kim ne yaptığını biliyor ama masada çok onları konuşmuyor. <gülüyor> Ondan zaman çalıp böyle bir yere gelip konuşmaları kıymetli biliyorum. Kayıt edilmesi de çok önemli tabii. İzmir'de olduğum için mümkün olduğunca oradan e, takip edeceğim. Böyle. Pratiğin fotoğrafı. E, Pratiğin fotoğraf kullanıyorum çokça. Ben de e, 9 Eylül'de sanat, yapıyorum. sanat ve tasarımında yeni bir program açtılar. O da yükün aslında kanun değişikliği yüzünden oldu, İstemeden İlker Disiplinler oldular. <gülüyor> ee, ama güzel benim için yeni şeyler öğreniyorum. Yandan yarı zamanlı ders veriyorum. Evet. E, merhaba İlker ben. E, avukattım. E, fakat yani, avukatlığı bırakma gibi e, radikal bir karar aldım. Ee, geçmişte reel politik yazılar yazıyordum. Ee, i̇şte Radikal 2 gibi, Biyanet gibi veya farklı alternatif siteler gibi. Ee, fakat real politikadan pek medet umamayınca ee, daha çok görme, e, bakma veya duyma üzerine yazmaya başladım. E, burada da tabii ki bir takım sanatsal pratiklere dair e, bir şeyler yazmaya gayret ediyorum. E, şu an çok uzun bir zamandır, yani yaklaşık 7 aydır İstanbul Akdeniz'de düzenli olarak yazıyorum. Yani buradaki maksadım da tabii kendi farklılıklarımızı korumak dışında ya yani kolektif bir takım çalışmalara imza atabilmek, en azından yaşamı devam ettirmek adına ya da yaşamı olumlamak adına bir takım kolektif çalışmalarla bulmak, yani tanımadığımız insanlarla hani belli ortaklık, hani çıkarsız, faydasız olmak gayrıyla e, bir ilişki kurmak ve bu ilişkiler bir takım sabahsız pratikler çıkartmak. Ben bunları çok önemsiyorum. E, bu yüzden de buradayım. Bunun çok değerli olduğu için böyle toplantıları önemsiyorum. Bana da çok arkadaşım buraya yöneldi. geldi. Bakalım. <gülüyor> <Bırakırız artık. gülüyor> Ekip <Herkes de önemli. gülüyor> çıkar mı diye. <gülüyor> Gel yani. <gülüyor> <gülüyor> Ne çıkarsa. Ne ben Aynı şekilde devam ediyorum. Türkiye'ye geldikten sonra bazıda sosyal İslam etkiliyor. bir sürü adam böyle Ee, sergilenen kânları yani müzik tasarımları, taşım o bizim için. asıl sanatın ve tarz, yani, efendim, yani, yani yani, çok, çok bir aleti değil, yani bir bir oldu ama bizim asıl konuyla olan. Kasında içerip kasında. Oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. siz oradan girdik. Ama bir yüz falan Türkiye'deyiz. Ben Fransa'yı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben roman yazıyordum ama yok. Nasıl oluyor? Ben başka bir kitap yazdım. O kitap için bir şeyler anlaştık. Sonra arkadaş olduk. Bir tefrika yayınlıyorduk bir O tefrika bize Şu an yaygınlıyorduk. Her hafta pazar günü bir bölge roman yayınlıyorduk. Şu anda bir sayısı. Bir an, bir sayısı. Buraya niye geldiniz? Ali bir sana var Evet, ne dedi? Seni baştan. Evet, misraili çok sevaktım. Hı? Cek tanıt tanışmayan kendi kaldım hayır. ha siz önceden gelenler mi atladınız Ama şu yeni geldi. Ne şey bak, ne yapıyoruz? İtlaptan sonuna başlıyoruz. Önce de kendini anlattık. Zaten <gülüyor> ikisi benim belgeyi kullanıyor. <gülüyor> Peki. İki sayınlık olarak komünik sözü onları kurduruz. İki sayınlık Ama Yani o çok güzel olur. Şey, o... yani, bu Deniz, e, sanatçıyım, yani görsel sanatlar alanında çalışıyorum ben de bir herhalde 10-12 yıl oldu. Fakat herhalde İstanbul'da görünür olarak son e, e, bu Pilot Galeri'de 2014'te bir e, e, Siyah Görebilmek diye bir solo sergi yaptım. Daha öncesinde de ondan iki yıl önce, 2012'de de e, <gülüyor> Maçka Sanat Galerisi'nde Elmas isimli bir sergi oldu. Yani kendi adım Elmas değil, orada özel bir şey vardı. Bütün bir solo sergi serisi vardı ve e, o sebeple bütün hepimizin ön adlarıyla at, sergi yapıldı. Yanlış anlaşma olmasın. E, aslında resim mezunuyum. İzmir 9 Eylül'den mezun vardı. E, 2003 mezunuyum e, fakat yani ressam olarak hayatımı sürdürmedim. Daha sonra aslında çok fazla e, nasıl söyleyeyim kendimi böyle işte hani filozof gibi zannedip böyle bir düşüncelere dalıp onlara çok fazla e, şey hemhal olunca e, görsel sanatçıyım dememe rağmen aslında o görsellik başka yani bir zanaatıyla bir şey konusunda çok uzmanlaşmaya değil. Ee, tam aksine olabilecek her tür malzemeyi o düşünceye uygunluğu oranında kullanmaya dönüştü. Ee, ve e, son iki sergiden bahsetmemin bir ayrıca sebebi de var. Sanırım 2012'den sonraki üretim biraz daha belli bir konuya odaklanmaya başladı. O da e, daha çok yoksulluk üzerine ama böyle söyleyince birazcık şey oluyor tabii ki. Hani çok yuvarlı çok şey yapmış oluyorum ama biraz daha yoksulluğun izole edilmesi yani şey toplum içinde görünür ve konuşulur bir şey olmaması sadece bir bilimsel bilgi olarak anlatılması ya da statistiki olarak bahsedilen bir şey olması ve onun gerçek hayattaki karşılığı ile ilgili tamamen kendi pozisyonundan çıkan bir şey bir konuya daldım diyelim ama bununla birlikte de buna kendimce bir alternatif hayal ettim ve o da işte Doğanın, yani daha doğrusu gerçekten şey, doğa derken kastettiğimde spesifik örnek vereyim. Mesela bir tane kuş kafası diye bir iş yaptım. Orada da işte mesela bayağı dallardan yapılmış bir kuş yuvası bu. Ben yaptım ama görüntüsü kuş yapmış gibi duran bir yuva hayal edebilirsiniz. Orada da bu ekonomik duruma başka bir taraftan alternatif getirme, kuş eşyalara nasıl bakar, değer sistemi, bunlar üzerine o sergi böyle bir şeyden oluşuyordu. Bir araya gelmiş ve bağımsız işlerden oluşuyordu. Hatta bir, o sergide yer alan Maçka'daki yoksulluk sınırı işi şu an 2 Ağustos'a kadar Salt'taki... İhtimaller dışlama neyse, saftaki ya yani B 10daki adını söyleyemedim. Her ihtimal diğerleri için bir dışlamadır sergisinde ikinci katta görünebilir. İşte şey, <gülüyor> ha, içimdeki. Oradan devam ettim, arada birkaç parça başka bir işler ürettim. İşte mesela işlerin çeşitliliğini şöyle anlatayım ondan bahsedelim. Ee, biçim yani şey hangi malzemeyi kullandığım zaman zaman işin içeriğiyle çok ilgili oluyor. Mesela normal diye bir işim var. Normal zımpara ile yazılmış, kalibri italik font, ellerimle kestiğim bir şey, duvara yapıştırılan bir obje. Ee, normali gördüğünüzde şey oluyor. Hani önce yazıyı okuyorsunuz ama zımpara kağıdı biraz onun içeriğiyle de çok alakalıydı. Ee, ama her zaman bu böyle olmuyor işte e, pilottaki sergide e, siyah bantları görebilmekte mesela orada bir işte bir video yapıyorum satın almak istediğim ağaç çünkü e, o fikrin en uygun materyalin e, bir video olabileceğini e, düşünüyorum aslında intikam Aslında şey şöyle bir e, şey de anlamaya çalışıyorum. Şimdi hani size işlerimden bahsedip nasıl düşündüğümden bahsediyorum. E, bunların yanı sıra yani e, hani ikinci sergi lazım. Orada da bu e, hem yoksullukla hem de değer sistemiyle gelen bir e, hat devam etti ikinci sergide de. Bir paraları olur. oldu mu? E, devam etti. E, Şöyle bir e, durum da var, ee, benim bütün e, pratiğim işte böyle kendi sanatım, ben bir şeyler yapıyorum gibi şekillenmedi. İzmir'den mezun olduktan sonra bir salatçı ile devam ettim bazılarınızla da çalışma, şansım oldu o zaman. Ee, ve e, jüretörlük yaptım iki kez ee, ve gerekirse bir şey aklıma gelirse tekrar yaparım çünkü kendi işlerimle bağlantılı ama kendimi tek başına yapamayacağıma inandığım bir şey olduğu zaman böyle bir kolektif şeye gittiğim oluyor. Zaman zaman üretmediğim aralıklar var. Biz bir dönem sadece blogda yazı yazdım Yani günlük politik ve sanatsal konularda gibi. Sanat dünyamız ekiminin editörlüğünü yapıyorum. İşte bu <gülüyor> herhangi bir şekilde, ne derler, böyle bir takım ekstrada yani kendi Kendimi dışında da bir sürü insanım. Ortayla çok meraklı ve ilgili bir insanım. Ee, böyle hani birlikte bir şey yapalım dendiğimde böyle en önde koşan, heyecanlanan insanlardan biriyim. Çok da şey değilim yani. Böyle işte sanatımı yapıyorum, evim ediyorum. Bir insan değil Size bir iki görsel göstermek isterim. Çünkü inşallah size. Bunu artık şeyde... Daha bağlamayın. Daha da bir tamam. şu evet. anda gerçekten de dakika bekleyin. İstediğim birkaç iş var ama başka yoğunluklar olduğu için yapamıyorum. Ondan dolayı da bir, bir tür Bey'in yanması yaşıyorum. Şey gibi kafam biraz daha iki yıl sonrasında ama sanki bugünü bitirmek zorundaymışım gibi bir telaş da oluştu. diyeyse son dönem. <gülüyor> <gülüyor> sormak istediğiniz hani şimdiye kadar söylediklerimden bir şey varsa arada yani sormak istediğiniz bir şey olsa lütfen çekinmeyin. bir şey oldu yani hani bu ekonomiyle ilgili şeylesi, ben bir dönem e, kaç 23 yaşında falan herhalde kaç oluyor mezun üniversiteden mezun olduktan sonraki senelerde İstanbul'da birkaç galeriye katıldım ve işte böyle bir çok galerilerde çalışmak istemedim çok çekindim böyle bir kendi kendime bir takım şey oldu tercihlerim oldu e, artık Yaşım çok aslında hiç şey kafamda kepoydu. Yaşım çok küçük oldu ve çok herhalde yani, manipüle olabilirim. Tam istediğim şeyleri yapmadan başka şeyler yapmak sonra da kalabilirim. Hani e, yani hem de kandırın diye korkumdan aslında böyle tersliklerim oldu. Tabii o tercihler ve böyle çok inisiyatiflerle çalışmak, işte yani e, zamanın bir kısmını başka şeyler harcamak ekonomik olarak çok getiri sağlamıyor tabii ki, sanatçı. <gülüyor> Ondan sonra da e, şeyi fark ettim. Zaten de e, hani böyle bir aile desteğiyle vesaireyle yaşamadığım için bunun önemli olduğunu e, o kadar da düşünmüyorum yani işler yapıyordum en belirli konularda çalışıyordum. ama bir gün bir Toki'de mutluluk diye bir video yapmıştım. İzmir'de ailem benim Toki'de oturuyor. Yani tamam ben oradan çıktım ama videonun e, gösterebilirim ama anlatsam bile olur. Şey yapacağız. Göstereyim mi? Yani videoda gerçekten şey... Kendimde olmadığını fark edince aslında birazcık bu tarafa döndüm. Kendimin içinde olmadığını fark ettim. Yani video şimdi göreceksiniz. Bir de mesela bu çok disiplinli bir ortam olduğu için çok daha ilginç bir şey oluyor. Benim bu tüm malzemeleri harca kullanmam. O işi böyle spesifik ve profesyonel yapan insanlarda değişik bulgular yaratıyor. Onun için kamerayı kullanılmamız. O video nasıl bir yere getirilmiş? İşte şey diyenler oluyor bazen. Çok profesyonel bir gördüğümde. Onu bana getir, ben onu bir gösterdim. Ama şey... E, hani... Kendim içinde aslında o açılardan çok istikrarlı Çünkü şey, hani... Hani her şey düzgün bir tavsiye yıkılıyor gibi bir şey. Hepsi kötü. Hepsi kötü ya. Ama ben işte, çok özel gösterdiğimi söyleyeyim. Şu video bir şekilde... sağ işlettimi fark etmeyin. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu şeyde İstanbul hakkında fikir evet, ee, yani normalde İzmir'deki şey değil, değil. Ee, aslında bütün fikir kendimin böyle kendimi yaşatacak yer arama fikrinin artık ayrık açılmasından, hani barınacak yer durumunun çok sıkıntılı olmasından bu İhtemelde şey, yani bu kadar korkunç, bu biz işte eğitimli, yani göz göz eğitimli, estetik eğitimli insanlar olarak değil Ne kadar korkunç binalar olduğunu sürekli dile getiriyoruz ama bir taraftan da şey var, hani ya o binaya sahip olduğu için mutluttan uçan insan var. Ve onun şey, işte o ikisinin hani onu anlamaya çalıştığı bir dönemde. Fakat Sen bir TOKİ'de yaşadın Hı. mı bu içeride? Ben mi? Ee, bu TOKİ'den önceki, burada da var İstanbul'da, ben şehirde yaşadım. Ee, TOKİ, ben de beter değil ee, mi? Böyle devletin bir konutları var ya, TOKİ konutları. Ben böyle bir kasabada büyüdüm, Deniz kenarında. Sonra ilk şehre işte lise için taşındım. O da e, sosyal konut diye geçiyordu da. Var böyle iki tane gözü var, böyle balkonları var. Konut görünüyorlar yan yana iki birleştirilmiş. İstanbul'da da gördüm çünkü. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde var bunun. Yani yaşamadık. Ee, oradaki şey yani var. Bu tip bir Toki'de diyorum. Senin bahsettiğin daha ziyade mesela İş Bankası evleri vardır. Koperatif gibi. Bakırköy tarafıdır. Yok yok. Bunu şeyde yapmışlar. Bizim hatta e, İzmir'deki adres şeydi. <gülüyor> Sevgi Demir Soy Cendesi. İşçi evleri. <gülüyor> evler şey polise diye yapmışlar bir yara. Devletin standart ilk sosyal komutan. Benim de işte, e, orada kaç üniversite boyunca efendim, orada tabi şey yani. Şimdi, şimdi bu annemler böyle bir şeyle oturuyorlar çünkü o binalar şey oldu, yok o binalar başka bir şeyler. Onlar, İzmir'de bir heyran böylesi var. Şey, Kadife Kale'ye iniyor ya aşağıya. Orada onun için e, İzmir'deki şokiler biraz daha şey, Hı. buradakine benzeyen bir sistem yapılmadı. Ya, gerçek bir niyetle, gerçekten yapılmadı aslında. Hakikaten kayıyor orası çünkü. Bu malem genelden böyle zaten. Ama İstanbul'daki en izolasyonu yok, bunu söyleyebilirim. E, aslında ve bu sonradan çiğinizi de gösterirken kendilerini düşündüm. Aslında benim en çok çarpan şeydi. O benim, e, nasıl söyleyeyim, böyle ergenlik, gençlik bilgi olur eseriyken. E, toplu böyle insanların birlikte kolektif çok sayıda olduğu yerlerde duyguların bir şekilde böyle e, nelerle derler <gülüyor> kaptanarak arttığı normalden çok daha fazla arttığı hissini orada yaşıyorsun. Çünkü e, inanılmaz bir şey yaratıyor. E, buradan kurtulmak mümkün değil. Sağdaki soru Herkes aynı durumda ve şey bu hayat buraya limitli hissi artıyor. şey önem verebilir Mesela Titanic herkesin söyleyip konuştu ve çok böyle üzüntümü karşıladığı bir şey. Çünkü böyle kitlesel söz konusu. Ama yaşarken de şeye benziyor. Ee, buradan çıkış yok, böyle bir e, çok seninle aynen kalıp bir sürü insan var ve senin hayatın ve yazdığın son derece belirli. Onu e, sürekli hissetmek gibi bir şey oluyor. Bir taraftan da ben e, hani eğitim tarafından öyle bir insan olmadığım için İkisinin arasındaki gerilim bende çok şey, <gülüyor> çok belirgin. Nasıl söyleyeyim, nasıl söyleyeyim? Tabii ben bu pozisyonda olduğumu çok sonradan fark ettim. Şey için, yani nasıl anlatabilirim ya. Mesela ağabeyim, büyük ağabeyim, kaynakçıydım. Şimdi ben e, arkadaşlarımla sanayici arkadaşlarımla konuşurken şey oluyorum. Hani böyle bir çevirmen gibi iki taraf o kadar iyi anlıyorum ki hani sanayi, sanayi hayatı vesaire. <gülüyor> Ama mesela bu işlem <gülüyor> için onu da gösteriyorum. <gülüyor> Keşke şey olmasa hani insanların böyle bir karşılaşma şeyleri daha yüksek olsa aslında çok sıkıntı değil, çok güzel sorular, fikirler vesaireler geliyor abim arkadaşlarından. Pişik ağabeyim de var mesela. <gülüyor> ee, hani e, Gezi'den sonra bir yasa okumuştum, acaba işte o kaynakçıyla yan yana gelmemiz nasıl mümkün olur diye, hani ben oh. şeylerimiz bayağı yükte olduk, <gülüyor> o yüzden de. <gülüyor> ee, fakat tabii... Ben şey sonradan fark ettim, onun Bu, bunu, üzerinde durmak gerekebilir bir şekilde çünkü e, e, yani tabii ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum, yani çok şey oldum söylemeyeceğim yani çok çok da, hani bunu iyi yapıyorum falan diyemeyeceğim ama kafamda bunlar vardı. Size ilk başta bahsettiğim iki tane sergiden genel görüntü göstereceğim ki kafanızda şey olsun bu siyah mantı sergisiydi <gülüyor> Ve şu zaman aşkısındaki sergileydi. Eee şöyle geçeyim. Bu değil. Evet, saatte şu an gösterilen iş yoksulluk sınırı o da mesela kendine meydana icra belgelerinden. Ee, bu mesele bir taraftan da azıcık zor çünkü şöyle bir şey var e, yoksullu yani meselenin izole olmasının ve fazla konuşulmamasının nedeni çok zor olması bir kere Türkiye'deki hani şeyin, genel kültürün şey e, hani varlıklarının bir şekilde çok önemli oldu ve olmadığını da göstermemen gerektiği gibi bir şey olması durum olması bu bizim burada daha çok olan bir şey ama onun ötesinde de çok böyle hani ağlar, böyle bir tarafa gitme şeyi de var çünkü ben e, arkasında duruyorum e, ama bir taraftan da e, Türkiye'de çok müthiş bir gerçeklik yoksuzluk ve korkunç bir gerçeklik ve e, onun nasıl bir şey dönüşür bunun nasıl bir şey konuşabilirim diye düşünüyorum e, yoksuzluk bütün derdin mesela o şeydi tamamen e, kendime gelen icra belgeleri yan yana bir hat yap ona yoksulluk sınırı dediğimde bir şekilde e, o özel alana ilişkin belgiyi <gülüyor> çünkü satın alamıyorsam onlar eve geliyor o belgeler. iflas etmişler, evine geliyor, kimse duymuyor. İşte bankaların önünde ağlayan insanlar görmüyorsunuz sınıf diyemedikleri için. Sürekli para çeken, harcayan, işte reklamlar, böyle bir şey, görüntü tarafı var. E, onun ha, e, halka açık yani insanların e, görebileceği hale getirebilecek karakter ve sanatçı deyip hani burada aslında sanatçılığı şeyle kullanmak, avantajlarını kullanmak gibi bir durum. Ee, fakat işte böyle bir şey de, <gülüyor> <gülüyor> Fakat böyle bir şey de var. Eee nelerler? Eee bölümün zorluğu vardı. Eee bir şey Öyle Böyle, böyle bir... Ya, bu işte din yani gitmese de bir şey şuydu. Şimdi biz sanat dünyasında hepimiz havalı ofislerde çalışıyoruz, yani en azından kodüksiyon kısmı. Yani biliyorum, yani şurada çok cool bir ofiste çalışıyordum ya da azıcık da bir şırk giyiniyoruz ama hepimizin hayvan gibi borcu var. Yani ben içeriden hepsini gördüm. E, sanatçılar da büyük bir kısmının öyle çok lüks ve şey aileden gelmedikçe öyle şeyini Ama yani bir galeri açılışına gidiyordunuz, herkes çok havalı açılışlarda. Hep en lüks restoranada yemek yiyoruz ve en havalı şeyleri yani, takip. Tam şu anda abartıyorum biraz ama böyle bir çizgi var genelde. Ama bir taraftan da yani <gülüyor> içinde bulunduğumuz sakladığımız göstermediğimiz kredi kartı borçlarımız var. Yani ya da evlere gidiyorsun, evler yani çünkü support demiyorsun cehenneme de bir alt kat çıkıyor falan falan. Yani şey diye. Ama bir taraftan çok yüzsüz bir yerde şuyuz. Yani bu yani bütün güncel aslan bir şatafat üzerinde kurulu bir yüzü var. Hepsi değil ama bir kısmın. Yani milyon dolarlara satılan işler hayvancıklar falan. Ama bu bakayım ne gördünüz? Yüritonlarımı da geleceğim. Yani işte Taner onlar Halikol Katçiler, insanlar bakınca güncel sanatı gerçekten başka bir dünya diyor ama işin bir de <gülüyor> gerçekten başka bir kısmı var. Bu seyre gittiğimde bir yani de sanatı o taraftan düşünmüştüm. Ben çok aldı, pullu, satılıp ticarete dönecek nesneler değil, gerçekten değersiz ve şey nesneler yani. Ya işte sanatın kendi içinde özellikle de şey yani, hani, bir, bir bir şekilde şey... ...gelme içinde böyle bir şirta, karışıklığı, karmaşıklığı da var, değer vesaire. Sanat eseri değerli olması. Hatta böyle bir şey vardı. Bu Smerbank altı vardı mı? Evet. Biliyorum Tüm tamam. altı. Hı Hıhı. Şeyde, reddik olsun. Evet. Belki sonra Müzey girecek. Şurada... <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada çok şey, şeyler komik zaten. Yani, ne derler? Aslında böyle e, benim şey... E, Derdim aslında, böyle sanatın kendi içindeki sanatçının e, pozisyonu ile ilgili o kadar da dert değil. Ama e, benim bu maçkadaki, sergideki durumda özel bir şey vardı. E, oradaki işlerin çok büyük bir yolunu, e, fakirlik korkusu diye bir iş vardı o Sen oraya geldiğinde sanatçının pozisyonuna ilişkin bir şey yoksa senle. yani o yüzden öyle icra belgesi sanatçının pozisyonunu ele veriyordu. Başka işlere baktığımda hani böyle bir konuşmanın pozisyonu bir şey çıkarmış olduk diye düşündüm öyle ee, Hakikaten çok problemli bir konu ve zaten benim en çok ilgilendiğim şey yani neden bunu bir şeye içirmem lazım dediğim şey de o konuşulmazlık galiba. Yoksulluk, geçmiş zamanki gibi konuşulabilir veya çok yakın insanlar arasında konuşulabilir veya hani bunun dışında seni güçsüz yapan bir şey bu aynı zamanda. Ee, Gerçi safta bir konuşma oldu bir koleksiyon sergisi olduğu için. Orada da hani özellikle mesela ben şey sorumlu hissettim. Ee, üç koleksiyoncunun bir araya gelmesinin ortaklaşa şey yapılmış bir sergi o. Ve işte de yani de böyle çok ne derler böyle bir modern sanat koleksiyoncukundan başka bir şeyle ilgilenen koleksiyoncular aynı zamanda bir konuşma oldu. Sonrasında ben de konuştum. İşte oradaki derdim de şeydi ekonomik olarak bu işi yapmak için gerçekten şey insanları yok benim işte yeterli param yok bu saham yapamam düşüncesinden uzak durmalarına bir örnek olabilirsem ne mutlu bana diye düşünüyorum. Çünkü mesela oradaki koleksiyoncular şey de dediler. Biz daha çok varlıklı insanın koleksiyon yapmasını çok arzuluyoruz diye. Ben de diğer taraftan hani e, benim gibi çok böyle varlıklı bizimden gelmeyen insanların da bu işi yapabilmesini istiyorum ve yani daha da olmasını istiyorum. Ama yanlış anlaşılmasın, bu ben bir örneği olmaktan değil. Hani böyle kendi kendini zaman içinde güçlendirilmiş bir kadın olmaktan, böyle bir örnek olmaktan. Yani hoşnutur o, bu şey demek değil yani. Hani bunu işte illeri yapmıyor, olsun <gülüyor> yani olsun, kimseler bir şey demiyor yine. Yani. Hani öyle bir genellemeleri gitmek istemeyebilirim. Benim biraz şey, derdim o zaten de... Ee, Rabia Hanım çok güzel bir şey söylemişti, başka sanatta bunları böyle konuşurken <gülüyor> e, o gönüllü oldukça şey, e, yaşı var, e, o da <gülüyor> Dedi ki, <gülüyor> hani bugün bunu yaparsın, yarın bana başka bir şey yaparsın, sonra bana başka bir şey yaparsın. Yani, bu taraftan da hani, ömrü bile böyle bir şey de yapmayabilirim. E, şey göstermek istiyoruz size sonra ya nasıl bir şey ne daha ne kadar zaman da konuşuyoruz ya yani çok şey. bir tane daha çok <gülüyor>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 Herhalde bir ağaç düzeyinde falan var. Ve şey, hakikaten hani bizim ağaç bir ağacı değerlendirmemiz insanlık olarak mesela o yıllardaki illüstrasyonlara bakınca ağaç çok farklı şey. yani, Bizim şu an ağaç aldığımızda. Hani tabii ki iş şey yaparken çalıştırmıştı. <gülüyor> görüntü olacak. Bir baktım, böyle bayağı ağır bir kadın çıkıyor oraya. İnsan kendi görse nasıl göründüğünü algılayamıyor kafada. şey çocuk halim falan gibi hayal edince. Sonra birilerini çıkarmıştım. Böyle bir ağaçla bir şey yapma fikri vardı. Bu mesela işte şey, geziden sonra da düştü. E, biraz da benim e, o hani kuş kafasından o doğanın bir alternatif olarak yola çıktım. Ona bir fark ettim ki doğa da acayip e, bir şekilde tükettim ve o hani kapitalizmden çok aşırı etkilenmiş. Bizim bakışımız çok etkilenmiş. Hani işlerin çok ekoloji diyemeyeceğim ama daha çok bizim doğaya ağırlamamız, bizim ilişkimiz üzerine bu sergide daha öyle bir olumluk vardı. Şu aralarda biraz sanırım ikisini birleştirdiğim bir şeyle çalışıyorum. E, ve mesela diğer sergideki fakirlik korkusu değil etmedin sadece ve bu buradaki mesela bu yaşa geldim bir şey alamadım böyle birbirine bağla, bağlantılı bağlıtılı e, şey hani düşünce hatları var işte Bak e, bu kadar yani çok da şey hani şey fazla çok bir en az şu karşı büyük büyüteci mürekkep şey ah o o aslında serginin siyah pantili görebilmek o işin hatta siyah panteli e, çünkü e, o da işte, e, ben bir çerçevecide gördüm, böyle uzaktan siyah bir şey görünüyor, o nedir diye yanına arkadaşım Siyah üzerine siyah, banter o e, fotoğrafı. E, adam da şey dedi, yani al onu zaten kim olur ki dedi. Ben o talihsiz aldım, uzun sürede yanımda tuttum, evde bir yere koydum. Hakikaten görünmüyor ve onu böyle görünür yapmakla ilgili bir şeye dön dönüştü. Yani neden bazı şeyler aşırı kolay görünür, ve bazı şeyler neden böyle hiç umursamayız gibi bir e, derdim vardı. Serginin adına taşımak da gitti. İlk defa böyle bir serginin ismi olsun diye değil de hani işin e, o görünürlüğü artırmak için, o büyüteçli biraz onu şey yapmak için zaten çok genç bir duvarda böyle önemli bir şey olarak oldu. E, aynı şekilde parayı kapattım. Karşıdaki yer şey, duvarda. Birkaç para var, böyle kapattım. Onlar da aşırı hani gördüğü zaman insanı şey yapamadığı, hani kıyısını gördüğünde bile tanıdığı için e, para yoksa su yok yani işte şey. Biraz işler, e, açıkçası şey olmasına çalışıyorum tekstik metin kullanarak, e, sergi metni okumadan veya herhangi bir bilgi olmadan bu ne hakkında, işler taşıyabiliyorsa çok daha herkese açık hani herkese de yani diyendirmişti. Öyle olmasına yardım ettiğini düşünüyorum. Ee, öyle bir şey. O siyah pantolon görmek aslında yoksulluk üzerinde Sergi aynı şey az çok. Yani <gülüyor> görmediğimiz, gözden kaçırdığımız görmek istemediğimiz, kenara ettiğimiz şeyler yani yoksulluk, hastalık gibi ölümü çağrıştan gücün bir şey çağrıştan şeyler yani bakmak istedim. Geçen yani bu değil mi? Dergi için sağlık üzerine yapılan işler ha, sağlık hastalık üzerine sağlık iş aramaya başladı. ve çok zor. Nalan'ın var. Yani mesela kanser üzerine doğal çok olmadığınız için egele. evet. Ege'lerin belgesi egele, var. Doğal. Ya şey zaten mesela yabancı bir arkadaşlar şey, İtalya, İtalya'da bir şey ben bu Şeyi düşünürken, yasılık sergi düşünürken şey geziyoruz, malikane geziyoruz. Ve <gülüyor> <gülüyor> işte o filmlerin çekildiği böyle lüks malikaneler ve şey geziyoruz çıktım şey galiba konuyu değiştirmem bir <gülüyor> şey. Onlar da bana ki ya, çok güzel bir şey yapıyorsun ama insanlar çok negatif ve çok şey hani çok çok zor şey yapacaklar. Yok yok, ben yapacağım diye böyle. E, aslında öyle değil yani şey İnsanlar çok daha aslında şey bekle bekledikleri be, bir şey vardı görüler. Böyle bir e, şey onun düşündüğüm şey ben de düşündüm olmadı. Çok, aksine çok böyle e, çok ilgilendi ve çok e, nasıl diyeyim şey, olumlu döndü herkes gibi. İnsan defalarca onun da olsun kendini olsun rahatlaksın <gülüyor> yani dedi. Ah teki bakayım ben deyim <gülüyor> <gülüyor> Ya bir taraftan ben bir hayat boyunca hiç böyle yok, yoksulluk, yoksulluktan dolayı mutsuzluk diye bir şey yaşamadım. Yani hiç böyle bir şeyim olmadı. Ee, mutsuzluğun kaynağı o değildi ama toplumsal olarak gözlemlediğim şey ise herkesin mutsuzluğunu buna bağlamazdı. Daha böyle şey gibi. Belki de diyorum hani o çok çocukluğun o böyle hani da şeyde böyle yani köy yerinde geçmesinden kaynaklı Karayla münasebet, varlık yok, hani e, onlar birazcık şey, sonradan öğrendiğim şey, de öğrendiğim şeyler oldu. Belki o yüzden de orada da bir çevirmen gibi, hani o tarafı da anlıyorum, bu tarafı da anlıyorum gibi. Öyle e, zaten istatistiklik falan da var, daha şey, işte, hani hiç olmayan insanlar bir şey edinirken yani de çok doluyorlar. oluyorlar. Gerisinde hiçbir şans yok, yani daha fazla olmaz gerekiyor. O böyle hakkım olmayarak sistem iliştirir. Taşça yoksulluğuyla şehir yoksulluğu zaten çok farklı bir ziyade. Yani kent e, yoksulluğu işte merkezi bir yerde ev tutamamak gibi aslında lüks yönebilecek bir yoksulluktur. Taşça yoksulluğu senin sürülecek bir avuç toprağının bile olmamasıdır. O yüzden ben Murat'ın söylediğine de itiraz edeceğim. Şimdi burada şık ofislerde çalışan insanların tamam borcu, e, kredi kartı, e, taksidi, ıvırı zıvırı vardır ama e, bir yandan sosyal sermayeleri de var. Yani bir vasıf, vasıfsız emekçinin e, gerçek bir prekaryanın e, göğüslemek zorunda olduğu risklerle işte Elmas'ın veya yani X bir sanatçının göğüslemek zorunda olduğu riskler çok farklı birbirinden. Yani Mircha Kantor e, parkta yatarken ertesi günü Chantal Cruzeau'nu keşfediyor ve bilmem Paris'in en lüks galerilerinden birinde sergi açıyor. E, dolayısıyla onun önünde umut kapıları açık. Yani bir gün bankta yatarken ertesi günü işte Paris'in en lüks otellerinden birinde yaşamaya başladım Mirce Kantor mesela. Şimdi o yüzden e, sanatçının yoksulluğunu daha karizmatik bir e, bağlamda servis etme lüksü var. E, yani sen daha kolay konuşabiliyorum değil. diyorsun Tabii. ya çünkü Tabii. sen e, sadece sanattan para kazanmak zorunda değilsin. Şimdi, o, o zaman açık açık konuşalım. Yani. Her i̇şte mesela üniversitede ders verebilirsin. Bir kere bir diplomam var. Yani sen sokakta aç, e, bir aç kalmaz. İşte dergide şey yaparsa en kötü ihtimalle gidersin bir grafikerin yanında çıraklık yaparsın şu olur bu olay hepimiz için geçerli bu biz prekarya değiliz biz sadece e, sınıflar arasında gezen başka bir isim bulacaksak ona o, o tip bir özel prekarya olabiliriz ama biz preka gerçek prekarya biz değiliz gerçek prekarya o fabrikadan atıldığı zaman ikinci fabrikada nasıl iş bulacağını bilemeyen e, insan prekaryaya aittir biz prekarya falan değiliz yani sosyal sermaye her zaman için bir hmm. e, umut kapısını açık bırakır. O yüzden sanatçılar zaten birikim yapmanın peşinde değildir. Bu arada yani bu hayatta hiçbir şey alamadım şeklindeki bu hani mülkiyet fikrine aşmışlık da aslında çok suni bir şey. Çünkü zaten o yıl sonra da e, aniden zengin olabilir bir sanatçı. Ya, değil yani, mi? Bir kere zaten sosyal yani, sermaye işte, biriktikçe zaten şey o er ya da geç maddi bir e, karşılığa dönüşecektir. E, anlatabilir miyim? Yani Elması şurada mesela gördüğümüz bütün Mesela neredeyse koleksiyonlarda. Yani ben mesela bir tanesini Agah Bey'in evinde duydum, o duaylası sanayet değil mi? İşte sergide koleksiyonlar. Ya da yani neyse hepimiz için geçerli bu. Yani Elmas üzerinde konuşmuyor. Dediğim gibi mesela ben Mircea Antoni'nin hikayesini duyduğumu çok şaşırmıştım. Yani bu adam nasıl bir anda parkta yatıp kalkarken işte, e, Paris'in en yükseltlerinde yaşamaya başlıyor. Ya yani bu hepimiz için geçerli. Yani evet düşebiliriz ama her zaman bir çıkma ihtimalimiz var ve dediğin gibi yani para birikmiyorsa bile sosyal sermaye birikiyor yani Elmas'ın sanat üretmese de yaptığı editörlüğü, işte burada yaptığı konuşması, evet. şu su hepsi onların sosyal sermaye olarak hanesinde birikecektir. 10 yıl sonra da <gülüyor> aniden onlar nakit olarak başından aşağı Bence yağmıyor. bir şey var burada, ben mesela yaptığım işlerde... Ben sadece sanatçı olarak Yani mesela bu işi izleyen... Tamam senin şey için şey... de geçerli, yani şimdi sen elindeki... Şey yani. eğer, tamam, bu beni anlıyor farkasınız. Aksın yani böyle bir düzeyde, bütün yönlerini ortaya koymak zorunda değil mi? Yani kumar oynayabiliyoruz, onu demeye çalışıyorum. Yani para biriktirmeyeyim, günlük yaşayayım, çünkü benim 5 yıl sonra da param olabilir. Ya da ben nasılsa bir şekilde sınırda kalırım, yoksulluk sınırı diyelim ona. Yoksulluk sınırda kalırım ama altına düşmem deme lüksüne sahibiz. Kültür emekçilerini de kat bunun içine, i̇şte sanatçıları da kat, yazarları kat, şay, yazarlar ve için biraz daha zor olabilir. Ee, özellikle telifli çalışılmayan memleketlerde yaşıyorlarsa ee, ama işte sanatçılar için veya sanat kurumlarında e, emek harcayarak e, hayatını idame ettirenler için bir umut kapısı hep açık kalacaktır. Yok, bir şey söyleyebilir miyim? Ben de mesela işleri yaparken işte sanatçıyım ben ben de böyleyim. Hani ben sanatçının yoksulluğundan bahsetmiyorum aslında. Ben şey yani bu işe baktığında sanatçı bir şey almak istemiyorum ben de değil. Zaten de izlemeye gelen izleyici e, de bizdeki kadar sanatçının ne olduğu, hani onun e, sanatçı hayatından bahsediyor gibi de algılamıyor. Sonuçta şey gibi, hani bana gelen mesela geri söylüyor. Yoksuz, fakirlik korkusunu e, duvarda görenlerisi şey dedi, vay be ben bütün hayatımı bundan yedim. Hani e, düşeceğim diye korkmaktan ben hayat yaşayamadım. Ama sürekli bunun için işlere gitti hani kendi e, gereksiz yere üzdüm mesela bunu gören de şey dedi Aa, ne güzel şey yapmışsın ne istiyorum başka işlerde insanlar söylüyor burada dedi ben şeyi gördüm dedi hani gençlik insanlar sürekli dedi şey bağıtasındalar hani bir şey alman lazım bir şey almadıysan o yapamamadın işte hani hayat bu mudur diyor bence çok ben buradan çok sevdim dedi mesela hani sonuçta ben sanat e, işini e, sanatçının pozisyonu olarak yoksulluk veya varsızlık kısmının bu işe giriş aşamasında mühim olduğunu düşünüyorum. Ee, ve geri adım atabilir insanlar çok rahatlıkla. Sağlıkta özellikle sanat yani kendini nasıl yaşar sanatçı sorusu üzerinden buna değinirim mesela. Ee, ve şu anki ilk da bahsetmemin nedeni e, bunların hani böyle bir topluluk içerisinde uygun olabileceğini düşünmem ama e, sanatçı yoksulluğu değil mesela benim ilgimle değil. Ilgi yani, e, e, ortada duran bir gerçek var ki yaşlı, onun nasıl incelendiği, genel olarak nasıl bakıldığı, hani benim ona nasıl dediğim gibi o iki taraftan arasında kalıp ne görebildiğim, onlarla ilgileniyor aslında. Hmm. Ben bir soru bilmiyorum. Yani ortada aslında anlattığın şey, ben yani sağlıklı konuştuğumda değilim, yani, daha önce kişilerin İşaret ettiğin dev bir sınıf sorunu var aslında ortada zor. Onu sen bunu konuşmalar da mesela ortada hakikaten koleksiyonlar da var çok üst sınıftan gelen, sanatçılar ortada üst sınıftan gelen. Hiç kimse hakikaten ortadaki dev şeyi işaret etmedi. Herkes biraz etrafında oluşuyor Seni seyrediyorlar mesela. Bu Merakımdan soruyorum. bunun ismi konulamaz mı ya da o isim işaret ettiğinde daha iyi anlatılamaz mı? Çünkü şey bahsettiğin şey gerçekten bir sınıf sorunu. Ben bir şey söyleyeyim. Ha, sınıf akses diyorum ama e şey değil yani e ekonomik varsılık Türkiye'deki söyleyeyim mi sen söyle. Söyledim Yok evet. Ee, ekonomik varsılık, yani mesela şey böyle bir, bir elit sınıf sistemi yok ama hani varsılık var bir de yoksulluk var herkesin bildiği üzere eğer hani yoksa biraz daha efor sarf etmen çabanın artması gibi bir şey söz konusudur. Ee, diğer taraftan da eğitimle alakalı başka bir şey var yani bu da sana ulaşım sağlıyor pek çok şey yani biraz hani sanatçının bütün sınıflar arası dolaşabilen bir konsept <gülüyor> olması da ona bağlı oluyor. E, fakat direkt bir şey işaret etmek çok e, şey değil yani, nasıl söyleyeyim, tam yani orada da bir sorun var. Değil. Bunun üzerine konuşmak, konuşmaya, tartışmaya açmak da bir şey diye düşünüyorum. Hayır, evet, şu dikkatimi şey, çekti, arkadan 50 kişi var aslında orada. Yani 50 kişiden bir kişi sınır sorunlarına bahsediyor garip bir şekilde ama üstteki işler ve konunun kendisi buydu aslında. Sergi de onun üzerine kurdu. Dolaylı olarak. Koleksiyonerleri utallar mı Bilmiyorum ama garip yani. <gülüyor> bu, bu, bu da çok garip. Yani. <gülüyor> Bir kere yani bir şey, parçası, koleksiyonerler hiç yoktu. Yapılıyordu burada güncel sanatı. Biz öyle başladık yani. Ben hiç böyle bir para kazanacağım bu işten falan bilmedim yani. Örneğin insanlar da kazanmıyordu zaten. Yani Serkan Üsküay vardı, Şenak Tekin vardı işte, Halil'ler vardı. Böyle küçük bir platform işlemi. Ya, fakirliğini yarıştırmayacağız tabii ki. Hayır. <gülüyor> daha, fakirin fakiri var yani, bunun bir şeyi yok. Ya bu, bu daha beni, beni aşanak çok daha e, bir kompleks başka bir şeyleri parçası. Ben de bunun farkındayım. Değer yaratmak üzerine bir sergide bir şeylerden bahsediyorum. Kuşun, e, bir kuşun materyallerine nasıl baktığını değerlendiriyorum ama diğer taraftan orada mesela Mutlu Koleksiyon diye bir işim vardı aynı sergide. O kadar fakirlik e, korkusu yoksaluk sınırı, işte çatal, eğilmiş bir çatal. Sonra arka gidiyorsun orada Sular Bank'ı görüyorsun. O sürekli yıprandıkça dikilmiş bir torba yani atmamak, hani bir de onların hani başka şeyler dönerken e, oradaki mesela mutlu koleksiyon tamamen bir sanatçının nasıl bir değer üretebileceğini ilişki son derece sanat tarihler referansı bir işti mesela çünkü çöplerinden bir estülasyon yapıyorum adını da kocaman mutlu koleksiyon koyuyorum çünkü ben yoksa üzerine konuşan, bu taraftan hani sanatçının pozisyonunu öğrendim yoksa farklı o çatıdan bakarken bir duvarda Fakirli Korkusu diye bir yazı okudun, öbür taraftan döndün ve hani kuşos biraz daha böyle serbest, açıkçası beni düşündüğünden daha başka dalga olabilir ama tam orada bir de şey görüyorsun, bu koleksiyon gerçekten de şey defterjan kutularından bir şey o. Nasıl hani, e, söyleyeyim, bunu düşünmüyor değilim ama bunu... E, tartıyor kimliği pozisyon olarak konuşmak değil işler kendi kendine yaşayan şeyler olarak olmasını tercih ederim. Biraz fazla konuşmak zorunda kaldım çünkü bu konuda fazla insan konuşmadığı için bir şey oluyorsun. Hani bir örneği oluyorsun bunun. Için, buna soralım bu konusu gibi oluyor. Ona değil yani. Ama tam orada işte temsiliyet sorunundan bahsetmiyor muyuz? Yani ben aslında yani sizin söylediklerinize de biraz katılarak da ben de o koleksionerlerle ilgili konuşmadım mesela ya aslında senin temsil ettiğin bir ekonomi var veya işte sınıf sorunu var veya neyse işte kendi içerisinde tutarlı bir temsiliyet var. Ama o bir ekonomi bir de sen gelip sanat ekonomisinden bahsediyorsun ve bu iki ekonomi ayrı ekonomiler aslında. Evet. Ama sen bir yerden bir yere geçtiğin için hoplayıp zıplayıp ve hani kendini öyle bir rol aldığın için bir anda o eko iki ekonomi aynımiş gibi e görünüyor en azından. Çünkü öyle ortada o var yani. O zaman da insanın kafası karışıyor yani. O zaman bir tutarsız bazen ortaya çıkıyor ve senin sorduğun sorularda o noktada ortaya çıkıyor. koleksiyonlar, şey, koleksiyonları işleri milyarlar paraya satmıyorum ki zaten. Arada da bir ama online hiçbir şey. hiç fark etmez. Onu diyorum Ya yani. Onu benim bilmeme, yani sanat işini yani bilmiyorum belki şey olaraktan çok pürüz bir şekilde bakıyorum ama sanat işinin evet bir değeri var, sanat prekaryasının bir değeri var, senin söylediklerinin bir değeri var filan falan yani. Bunun bir ekonomisi var sanat işinin veya işte entelijansiyanın bir ekonomisi var. Senin gösterdiğin, temsil ettiğin işin içinde sen benim gözüme veya ağzıma kelime koymazsan ben başka bir şey görebilirim. Ya başka bir ekonomiyi gösteriyorsun işte Tokyo olsun bilmem ne olsun bunları anlatırken. Ama bu ikisini birbirine koymak, ilişkilendirmek, ilişkilendirmemek bence seyirci ne? Ama hani oraya pozisyonluyorsun ya da pozisyonlanıyorsun yani bilerek bilmeyerek şey olarak ben söylemedim. hani eleştirel bir şekilde söylemiyorum ama Yok, orada şey. kafa karışıklığı Yok, çıkıyor evet, zaten şey. benim ben, adıma. E, açıkçası şeydi bugün hani gelirken buraya şey yaptım, pratikle anlatacağım dedim. Acaba şey yani <gülüyor> e, kendi kendime hani neyi, neydi, ne düşündüm, nereden nereye gitti diye bir hat çizerken şey yayından e, çıkması gibi düşünüyorum. Ve mesela orada sanatçılıktan kaynaklı bir e, yanlış anlamalara veya bu, e, açılmaya izin veriyorum kendime. Diyorum ki, o zaman ne anlayıp dağıtı gideyim oturuyorum, makale yazayım. E, o yüzden de mesela e, değer sistemi dediğimde onu böyle bir gerçek terminolojisiyle, gerçekten işte büyük bir araştırmalar yapıp, ne olmuş diye bakmak yerine e, kendi açından o hani hissettiğim, yakaladığım bir ufak bir arada kalmış bir şey varsa onun üzerine gitmek, düşünmek ve çok da zor bir şey bu çünkü şey çok son derece subjektif öyle söyleyeyim. Bir tür subjektif şey yaratmak hani üst üste üst üste bilmemek. Tabii o sırada bu diğer ekonomi sorusu kafama gelince bir dakika sergide böyle bir şey var. Benim bunlar sanat eseri satılıp bir taraftan ee, bununla ilgili e, bir taraftan başka önermeler de var yani o, mesela e, çatalda e, şey var yani bir şey eski diye atmamakla ilgili ve sütür da aynı şey var ama başka tür şeyler de var o dönüşüm ekonomisi de var mesela geri dönüşüm şey diyeyim bir hatta var. E, ama diğer taraftan da şey, e, nasıl söyleyeyim, böyle ekonomik yapının esiri olmuş insanı inceliyorsam yoksulluktan da konuştuğunda ondan da kurtulmak gibi. Aslında gizli hayallerle ya da işte hani, tüm bunların hepsinden böyle silgilenip kurtulmak hani, e, esas arzusu bu oluyor ama işlerde şey yapabilmek mümkün değil. Bir de e, biz boşluktan konuşmuyoruz, boşluktan iş yapmıyoruz. Müthiş bir... Ee, hani sanat tarihi var, başka şeyler var hani bunlar da giriyor. Do do doğalıyla ben hani eleştiri değil, kesinlikle herkes istediği yerden istediği şekilde zaten algılasın ve konuşsun, hissesin ya düşünsün diye bir şeyler üretiyorum. O yüzden şey diyeyim yani, böyle, hani, öyle de düşünebilirsin, ona o tarafını düşünmemiş olabilirim ben mesela o kadarıyla. Niye? Yok yani ya şey değil işle ilgili bir şey söylemedim benim şu anda evet, söylediğim evet. farkındaysan yani işle ilgili bir şey değildi temsiliyeti değil. Yani. Bu galiba yani, belki de hani, güncel sanat yürüyüş çalıştını hani ise e, onda kadar e, ön plana çıktı yerde. Neticede Victor Hugo'nun sekizler romanı var. Ama e, yani o da satıldı dönemindeki Victor Hugo döneminde satan bir yazardı. Yani, Hem dönemindeyken roman yazardı soru aslında herkese gelebilir. Yani Ken Loca gelip bir işçi üzerine film Filmler, dünya, parayı, tradisyonlar yapılıyor falan filan. Ondan sonra burada ikilenmeyi sanatın belki bu yani senin üretiminde bir koleksiyoner gelip orada aldığı vesaire için bu birazcık daha böyle sanki paranın <gülüyor> alınıp verilmesi daha net göründüğü için belki soru işareti doğuruyor ama aslında sanatın, yani yoksulluk yani edebiyatın ve tiyatronun ve sinemanın yani şeyi neredeyse ekmeyin çıkardı. <gülüyor> yani öyle söyleyeyim yani yoksulluk üzerine yazılan oyunlar ondan sonra işte romanlar ve bulunan filmlerin hani hadd-i hesabı yok. Yani şöyle tam bunu <gülüyor> söyleyeyim. Yoksulluğumdan, yoksulluktan bahsederek kurtuldum diyecek kadar açık yürekli bir adamdı. Yetim büyuğunu <gülüyor> şöyle işte yetimhanede <gülüyor> doğup büyümüş. Sonra yıllarını hapishanede geçirmiş bir adam. Gerçekten de işte bitlerinden bahsederek işte sendeki arkadaşlarından bahsederek itimane yoldaşlarından bahsederek o, ama bunun ismini doğru koyuyordu bunu söylemek istiyorum yani ben de bu arada senin yapıtların üzerine bir şey söylemiyorum sadece Murat bence o kadar arızalı bir şey söyledi ki hani aslında hepimiz bu sınıf sorununu paylaşıyoruz bence hiç öyle bir şey yok ya tamamen burada birbirimize yalan söyleyip <gülüyor> hiç öyle bir şey yok i̇şte bir şey çok daha uç örnekleri var yani çok daha gerçekten yoksulluğun göbeğine doğmuş ve bundan aniden saygılıp, e, arkandan konuşmuş gibi olmuyor olmayayım. Murat'ın arızalı bir şey söylediği için ben tepki verdim dedim. E, elmas'ın yapıtlarına dair bir şey söylemedim. Yani kendi pozisyonumuza dair sadece Ama, dürüst olmak, de, olmak de, adına bu e, biraz tepkisel O zaman yanlış anlamışım, diye. şey derken. Ben sadece san dünyasında iki yüzünden bastım. Bizi prekariz demedim. Yani bir şey demedim. E, şey. Demedi. Sağın dünyasında iki yüzünden bastım. Yani ben bir şatıfat içinde yaşarken aslında durumumuz öyle değil. Sakladığımız bir yoksulluğumuz, görece yoksulluğumuz tamam, var. İşte dedi. o kapıdan girebiliyor olmak bile nihayetinde Artlısın senin mı? sosyal sermayenin getirisidir. Anlatabiliyor Anladım. muyum yani niye e, işte bir e, diyelim ki çok, çok giremiyor da o kapıdan parası yani, olduğu yani. halde ben girebiliyorum. Yani anlatabiliyor muyum Ya yani, sosyal sermaye dediğin şey o kadar güçlü bir değişim değerine sahiptir ki bu paradan bile değerlidir. Çünkü büyük sermayedarın fabrikası çöken Anladım. bir gün ihlas eder biter ama senin sahip olduğun entelektüel birikim donanımın seni a ist hayatının istediğin döneminde aniden yükseltir alçaltır anlamına Yani sen kaderin evet, üzerinde şey yani entelektüel donanımın para ettiği her zaman ettiği ya da bunu ıı, bazı yollardan parayı dönüştürmek istememen, bunun sana acı vermesi yani öyle bir şey de var yani gidip bir reklam çıkarmak istememekle o kadar e, yani şimdi istememek başka, başka bir şey, şey. olmak kaderli olmak başka bir şey kader Şimdi, tamam ben zaten ona da sen, sen seçmeyebilirsin. Sen. sen entelektüel donanımını e, nakite dönüştürmemeyi seçebilirsin. Ben diyorum ki sağ o gönüllü yoksulluktur. İşte bireylerde şurtsun bahsettiği gönüllü yoksulluk e, Tamam tam onu bir erdem vakası olarak ele alabiliriz ama aç kalmamayı istediği halde de, değişim değerine sahip e, hiçbir sosyal sermayesi olmayan insanın kaderli olduğu pozisyon çok başka. Ben sadece görünen ve yaşadığımız arasındaki fark bu iki yüzlükten bahsediyorum. Evet. Bunu bir şeymiş ve başka var. bir şeymiş gibi davranıyoruz. Yani senin proje yoksullukla insanların yoksulluğu verdiği anlam o zaman çok farklı. Yani proje o zaman iki taraftan birine daha büyük. Yoksulluk göreceli bir şey. Yani bu şeyden bahsetme. Bir taraftan da göreceli bir şey. Herkesin yoksulluğunun farklı. Taşra'daki yoksulluk farklı. İstanbul'daki yoksulluk farklı. Herkesin hayattan beklentisi ve ...hayatta kalabilmek için ihtiyacı olan şeyler farklı. Bu duygusal olarak yani net paradan bahsetmiyorum. Bunun sıfırı <gülüyor> farkı yani. O yüzden ben buradan onu anlamam gayet doğal. Yani yoksulluk, devleti belediye yoksuluk sınıfının altında olmak demek değil her zaman. Yani hepimizin hayatları farklı. Ya senin dediğin, benim dediğin şey... ...bu şey, reksini saklaması diğer tarafta bir şey var, ağlıklısal bir durum var. Yoksulluk yani yaşayacak için, yaşamak için gerekli maddi manevi kaynaklara sahip olmamak eminim kaynaklarının yaşanmanın için gerekli olandan düşük olması. Bu gereklilikte kişinin kendisini belirleyen bir şey, belirlenen bir şey. Yaşadıklarıyla, başına gelmenin karakteriyle, hastalıklarıyla, sağlıklarıyla belirlenen bir şey. Ve biz, demek istedim, açıkçası şuydu. Yoksulluk ölümü çağrıştıran bir şey, yaşama gücümüzün olmamasını çağrıştıran bir şey. Zenginlik, o şatafat, ölümün olmadığı dünyayı, her arzumuzun anında... Şimdi, yoksulluk demek, arzu ettiğim şeye yere geçiremeyeceğim demek. Hepimizin arzusu değişiklikle belirleniyor. Yani, bunu... Böyle bir karakterde olabilirsin. Yani gerçekten ele geçirebileceğin şeyleri arzulamak ya da arzuladığın şeyleri ele geçirebilecek durumda olmak. Ama bu her zaman böyle olmuyor. Arzuladığın şeyi ele geçiremezsen yoksulsun zaten. Hayatını genler böyleyse yoksulsun. Ve bu seni. Aslında insanı çok yani üst düzey zengin birisi bile yoksuluğu yaşayabilir ne geliyor? Ya yani o yüzden zaten arzulukları şey, evet, yani ölümsüzlüğü ele geçiremediği için. Şu an e, ben çok yoksulsun diyorum. Çünkü onun da. Karşısı mı? Başka birisi var. Yani terem, bu ikiye yoksul. Ne şey. sorularlar seçen bir koleksiyonlarla konuş. Hı hı. Yani hayattaki emelde... Yani çünkü onun hakkında müze açmak var. İşte tamam, şöyle yani. bir... Tamam, yok evet. yok, mesela çarşı salak azem olsa, hı hı. benim adım da anılsın ama... Ne çok yoksul. Nasıl alar biliyor musun? İnanılmaz yani. İnanılmaz. Ama işte, bu yoksul daha o seyirine bakmak yani ben çok temelden teori peşten bakıyorum. Yani, yani sen şey yani evet dediğim var ya, yani fakirlik ya da şeylik evet gerçekten sınıfsal bir durum. Bunu kapatıyorum. Bunun tentifini de düşünürsek yoksullukla varoluş ilişkisini o zaman başka bir şey çıkıyor. Ömer Koç mesela öyle diyorum. Ölümsüzlüğü arzuyordur belki de. Ve onu eşyemiyordur. Eksiktir. Ve bunu görmemek için elinden geleni yapıyorlar. Yani dediğim bu. Yani bu düzeyde bakmak gerekiyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Aslında şeyi karıştırıyorsunuz ki geldim tartışmalı. Yani elinç diyorum, böyle görüyorum diyorsun. Hatta böyle varsayıyorum diyorsun. Ee, enişteki <gülüyor> varsaymayla evde olmaz. Bunlar böyle böyle böyle gerçekler hani diyor. Hani benim gözlemledim şeylik orada. Yani evsiz diye ne kadar şiirsel bir açıdan bakarsak bakalım evsizliktir onun ismini. Yani bunun artık buradan bakınca mı acaba bu yoksulluk, bu taraftan bakınca mı yoksulluk diye bir farklı fasadları yok bunun. Evsizsen evsizsindir. Bu korkunç bir dramdır. Ve bu genelde de şehirlere özgü bir şeydir. Mesela Taşşada evsiz insan pek yoktur. Yani küçük bir kulübe yapma şansı var bir evet. ama neyse sonuçta şehir yoksulluğu ve Taşşada yoksulluğu farklı derken bunun da altını çiziyorum. Yani şehir yoksulluğunun bir kısmı suni, işte merkezi bir yerde yaşayamamak. Ee, yani benim babaannem Yunanistan'ın bir zavallı bir köyünde geçirdi hayatını. Merkezi bir yerde yaşayamamak tamam bir yandan ama gerçek yoksulluğu da çoktan sert. Yani taşça gibi değil. İşte orada gidip karın topluma çalışmak senin zaten arzu eşikliği, arzudan ve Zaten arzu eşiklerini düşürecektir. Karın toplu senin için dünyanın en büyüklüksüne dönüşür. Ve güzel güzel temiz havayla, ile, temiz suyla, işte elektriğe para vermeden bilmem nereye gitmek için taksi parası vermeden falan filan böyle bir sürü karmaşık ekonomileri karışmadan hayatını güzelce yaşayarak gidersin. O yüzden yani şehirde hem suni bir yoksulluk hissi var demek istiyorum. O kapitalizmin yarattığı bir e, şey sunui açlık e, ve gerçekten de e, çok ağır bir e, yani, tarımda olmayan evet insanlar var yani evet yani tarımda olmayan gerçek bir ağır bir sorun var bence aynı farklı e, çalı aynı anda yaşıyoruz mesela bizim şu anda şehirde bizim yaşadığımız ortamdaki ekonomik düzen ve e, mesela köy şeyinde ölçeğinde süren ekonomik düzen Falan. Bizde de bunlar çok farklı çağların ekonomik sistemler aynı anda yaşıyorlar. O yüzden aslında sen dediğindeki, e, yani geleneksel çok geleneksel anlamda şey anlamında e, fakir tanımında sen çok haklısın. Ama bir yandan da Murat'ın dediği e, bugün artık mesela masa başında çalışan işçi kabul edilmesi hakikaten e, proleter sınıfı kabul ediliyor bugün. Yani bankada çalışan kişi fabrikada Midascan kişiliği kabul ediyor. Bence de bu olan ama ya. ben Rekarya diyeyim dedim. Yani güvencesiz ama e... şey var. Yani ikisi farklı çağ çağ çağlarımız Türkiye'de hepsini aynı <gülüyor> anda yaşadığımız için. E, ikisi iki fakir tanımı da bence var. Bir bir şey yani bugün e, sadece her şehirli özellikle kapitülasyon zaten bunun uğursunda çalışıyor. Yani sey fakir ilan edip sürekli yani ve eğitim nedir? Sünnet tasarımı üstüne aslında ilk temel eğitim. Evet ikinci iş nedir? Herkesi takip istemiyor. Birinci işin budur. Çünkü sana takip istedirtirsen aslında bugün mimarlar da aynı şeydi yani mimari eğitimin temelde aynı şey geldi. Herkes sanat bir üst kategoride engel satmaya çalışıyor. Evet e bu e, nasıl bahsettiğimiz biraz daha bu modern dönem, kapitalist dönemin içinde gelen herkesle haucu sürmam tersi senin bazıları daha Hayatın <gülüyor> gerçekliği, çünkü bu zaten bir yalan, bizim gerçeğimiz ama kendi içinde bir yalan olduğunda ben de katılıyorum. Ama senin bahsettiğin daha çok, evet, gerçekten somut olarak hayatın gerçeği bu fakir fakirdir, zengin de zengindir. Ama işte, bugünkü dönemde bu içine yaşadığımız sanal ortamlıdır. Ee, bu bir gerçeklikse, evet sanal bir gerçeklik ama bir gerçeklik. O tanımda var yani. Böyle bu son şunu diyeceğim yani daha o ayıp yaparken yani yaşadığımız böylem görsellerimiz böyle buradan sisteme lanet edelim ve daha çok halk kazanım değil aslında kim olduğumuzu nasıl yaşadığımızı konu dile getirsin fakirliğimizle de görüşelim hadi lanet edelim canım niye gitmeyeyim halk sınıfla Aynen. sisteme lanet yani. edelim bu konular hakkında medin yani tamam yazsın şöyle daha de çok kazanım olacak yani sen evde şey gibi, mutfakta yiyecek, yemek yok, su alamıyorsun, bilmem ne sonra sergi açıkçısına gidiyorsun. Sonra eve gelip gidiyorsun, onun duygusal bir günden bahsediyor. Aslında. Yani etrafındaki insanları, yani onlar gibi yaşamak istiyorsun ama eşit değilsin. Onlar Onların var, senin yok. Hani anlatım demek istediğim böyle his oluyor. Ya da, e, hiç oralara kadar gidip hayatımı devam ettirmek için yapmak zorunda olduğum başka işler benden alıyor. Yani ben 24 saat sanat yedemiyorum. O zaman ne oluyor? Ben e, işte 10 yıl çalışmışsam e, bir diğerinin 5 yıl az çalışmış gibi oluyorum. Çünkü etmek için başka bir yere kanalize etmişim. Hani sana üretebilmek için gerekli olanla yani e, bu agresif e, birkaç daha da denk geldi. Yani agresif konuşan insanlarla da karşılaştım. Hani biraz çevre falan hani şey yapan. O agresyonun genel nedeni. O çelişki, Hani sürekli politika konuşan bir ortam burası. Sürekli insanların daha iyi olmasını ve hani böyle e, süper derimci hislerle diyeyim yani bütün bir argüman e, sola çektiği ama gerçekte e, bir dayanışma mekanizması da eksik olduğu için hani mesela ben şu ara iyi değilim, beni kurtarırsınız diyemediğin için birine bu duygusal bir mesafe yaratıyor. Ben de zaten bunun ucundaki diye bunu yapmaya çalıştım çünkü e, Sen dediğin gibi seçerek bu fakirliğe düşürüyorsun ve çünkü şey olmak hani nasıl e, Bir şey yapmak istiyorsun, ona kafan takmışsın e, ve başka türlü bir hayatında beceremiyorsun. Orada sallanmaya başlıyorsun. E, e, e, günlük yapman gereken hatta sanatçı olarak yapman gereken işlerde bu sefer sıkıntı başlıyor. Çünkü işte yürüyerek gitmen gerekiyor, başkasına ne yaptı? çözdüğü bir şeye. Ya yani malzeme almak için 3 hafta beklemek gerekemi Ya da malzemeyi düşünmeye başlıyorsun. Evde ne var darabiliyorsun gibi. Ee, i̇şte bu kötü bir şey değil mesela bence. Yani e, bu mahrumiyet bilir ki seksi bir şey. Aynen. Yani <gülüyor> bir sürü ya kaynağa sahip olmaktansa ne? iki çer ne yapabilirim ya yani bunun oyun, oyunculuğunu, zevkinin zaten yerine hiçbir şey alamaz ki. Yani bu tencereye ne koyacağım gibi bir, bir mahrumiyet seçim, bir. seçim yani. Sen temelde bizim seçenimiz. Fakirliğin mi takıldın? Ben çünkü orada bir şey fark ettim de yani. Buradaki fakirliğin de sizin bahsettiğiniz fakirlik çok farklı. Hı. Ve bunu, bu aslında bir şehir fakirliği gibi bir şey ya. Evet. E, sen e, yani şey, bir samimiyetsiz yani. geliyor yani. Ama bir fakirliğin bir tanımı yok işte. Yani çağlar da o daha farklı. Yani bu çiftliği şey, kesimlerde bir sürü, içini doğruluyor, bir çiftliği bir fakirlik şeyi var. Yani, yani şu fakirliğe böyle bir musuzluk deniyor ya. Orada aslında fakirin... Vurtsuzluk olarak görmek bir şey. Ara bir ve şey. bir tarafa göre yanlış olabilir. Aslında herhalde siz ondan bahsediyorsunuz. <gülüyor> Türkiye'nin mesela Türkiye'nin 1998'inden falan fazla iyi. <gülüyor> Türkiye'de bir şey var ya. Yani, bence ben de Ataköy'e ya yapıyorum. Tokyo'yu ya seyredir. Şey bence iyi ya. Çoğu maalesef en azından 5-6 tane ağaç var. Ataköy'de iyi falan... hiç görmek. Tokyo'yu olarak başlayıp sonradan bir zenginlik simgesine dönmüş. <gülüyor> <Hadi mesela. gülüyor> yani... Bir ne bu var. Eee bir şekilde konumuyla çünkü aslında varıtanın e, yanında çok hmm. kenar marjıda atılmış bir şeydi yani hani bundan doğuş öyle bir şey oluyor falan aslında. Zeyni'nin simgesine diyor. Her şey öyle şeylerden olayı o yüzden bir samimiyet sıkıntısı çıkıyor Bence o samimiyet ya yani işte hep samimiyetsizlik gibi algılanıyor mu? Her yani her koşulda ve zaten bir sürü dönemi ayrı ayrı yaşıyan herkesin tanımlarını kendi kendine koydu falan mı önemli? Ben bence bir sürü farklı şey var. Bunlar yani ne geldi var. Yani ne geldikleri ne biliyorsun senin ne hissini ya sen gerçeklisin sen gerçek misin? ben daha zor bir durumda durumu olabilir mi? Bence bunların hepsi, hepsi hepsi ortada hepsi yaşıyor yani hiçbir tanımlı değilim. Ee, şunu söyleyeyim hemim. Aklıma aslında şey geldi. Geçenler yani kalıyor tamamen şey yapacağım hani ne <gülüyor> isteyeceğim neredeyse. Çünkü aslında e, bir şey Hani çok işten bahsediyoruz benim pozisyondan çıkan bir ve yani genel olarak e, bir yoksulluk konuşuyoruz ama e, esas e, <gülüyor> özür dilem hazırlıklı olmadığım için hani bakmadım e, bir e, grup e, dinamikle ilgili bir şey e, bir şeyler buldum yani belli nasıl söyleyeyim, discord ingilizcesini çevireceğim Türkçe Şimdi, discord kanalıyız yani e, belli Alan etrafında sürekli bir gören gelen nasıl bilgi ürettiğine dair bir şey. Hatta bizim için de enteresan olabilir bu. Ve bir belli diller üretiliyor ve o senin dünyanın farkında olmadan hem konuştuğun dili hem yaklaşımlarını sınırlıyor. Bu da ancak iletişimin mümkün olduğu bir model zaten. Hani üzerinde konuşulabilecek bir şey oluyor. Ve bu da bizim böyle cemaat hani cemaat aynı dil konuşan insanlar olarak hani bir aralara toplanmamıza yol açıyor. Özellikle güncel sanat dediğimiz çevre bir şey söylediğinde onun tarihiyle, şey ile hani ne dediğini anlaşılır hale geliyor. Tabii ki de mesela konuşurken e, her yerden beslenmene karşı bu çevre içerisindeki bir e, şey bir, e, boşlukta yer aldığım için e, bundan dolayı da biraz fazla e, dert edip konuşulduğunu düşünüyorum. Bu, özellikle bu mevcinin. Çünkü benim yani sanat çevresinde <gülüyor> yoksullukla ilgili bir, bir şey hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Ya aslında Elinaz Aslı. sen konuşmanın başında çok bence net ve güzel bir şey söyledin ama sonra neden so bir samimiyet falan şeylerine dönüştü, tartışmalarını Yani yoksulluğun görünür olamamış. Yani yoksulluktan utanmak aslında bir çeşitten yani en aminane tabiri. Yani bir insanın işi, işleri veya sadece bunun üzerine olabilir. Yani bir sınıfın yoksulluğuymuş, kent yoksulluğuymuş, köy yoksulluğuymuş. Hepsi önemli konular. Ee, şey yapmakı söylemiyorum ama hani yok Murat'ın galiba hani o verdiği örnek onun üzerine geldi gibi ben. Hissedim. Yoksa bak ben de ne kadar yoksulum işte aslında veya hani biz de ne kadar yoksulumuz renginler arasında gibi değil de. Yani ben bazı hani ihtiyacım olmayan e, şeyler alıyorum veya işte e, alamayacağım şeyleri alıyorum efendime söyleyeyim ve yani bu sadece yoksulluğumu gizlemek için ya yani ben bunu niye yapıyorum? Yani zengin niye daha mutlu, daha başarılı veya yani neyse daha e, toplum tarafından e, daha kabul edilebilir bir şeyken yoksul niye değil? bence hani yani bu bu bunun üzerine bir şey düşünmek, konuşmak, bir iş yapmak için ne yoksul olmak gerekiyor ne de herhangi yani bir gereklilik yok yani sadece bunun üzerine düşünebilir diye düşünüyorum ve e, takdir ediyorum ya yani ben Sümerbank o torbayı hani yıllardır yıllardır görmemiştim mesela hani orada görünce bir şeyler çağrışıyor bende hani şey düşünmüyorum. Ya bu sanatçı da işte böyle yoksulluk hakkında azı da bu da hani kaç doyaya satıyordur bunları falan hani e, gibi bir şey de düşün, düşünmüyorum. Hani bazen konum o taraflarına gittiğimde gördüm ve üzüldüm. Ya o subjektiflik konusunda... öyle gitmedi Ayço. Yani yapma. Biz sadece ben, terminoloji tartışmıyoruz. Bir ya, dersin sen tamamen, tamamen terminoloji okay, tartışmasıydı. Tamamen yani, katılıyorum sen... bu arada senin tartışmana. Yani hani hak veriyorum. Ee, ama... Şeyi de bilemiyorum yani sadece hani yani Ahmet'in dediği hani sınıf tartışması niye yok senin işte Hani yoksulluktan bahset olabilir. Hı. O, bence de hani hiç orayı hep ıskalamak da bir garip gerçekten hani. Yani, ya. İtiraf dediğim ki hoşuma çalışma yani. şey yani. şeyin direkt işaret etmeden hep dolanmak ve izleyeni söyletmek ya da izleyeni düşünmek. Yani sadece bunu tercih bilgileri mi yaptım ya da bu nasıl gelişti bunu soruyorum yoksa ben orada niye söylenmiyor bu deniyor ha ben tam tersi anlıyorum yani hani onun yani onun mesleği olmak lazımmış da tam onunla olmuşlar e öyle bir anlaşmamı oldu çalışmayı evcille o yüzden ben de bir devamı olmasın <gülüyor> sanatı üzerine bile bir şey söyledim. ben, ben e, Mesela bu yani, mülkiyetle ben... ilgili bir şey, hani o ağaç işte alamadım, edemedim, bilmem Hayır, falan. hiç ondan çıkmadı. Yani ben elmasının okay, adıklarından, çalışma biçiminden hareketle <gülüyor> söylemedim. Ben e, sanatçının e, prekaryo olamayacağını iddia ediyorum. Ha, tamam, Söyledim onu da bu. kimse iddia Herhangi ediyor. Herhangi bir zaten. güvencesiz o, emekçi o gün, ve aile hani günlüzlük... pozisyonda olamaz sanatçı. Yok, o, ondan bahsetti. Yani Murat'ın da söylediği aslında o görünürlük üzerine, hani bunu saklamak üzerine bir refleksinin olduğuna dair... Bir şey olarak algıladım ben, sen öyle deyince kafam karıştı, sonra uçtu, gitti toplantıya Ben de bir şey ekleyebilemeyeyim, bu aslında tartışma... E, yani burada konuşulan şey aslında e, çok da, e, yani tabii kişisel hiçbir şey yok, e, bir diyalog yok ama... E, ...aslında görsel işlerle çok ilgili. Şöyle ki... E, Göstermiş olduğun işlerde, bunun içinde işte kuşede, sonra e, işte bu parayı yapıp kapatma işi e, ve sonrasında ağacı satın almak istediğin ağaç meselesi. Mesela bu işlerin e, hepsinde aslında bir e, tarafsız bir noktada durup e, sermayeyi ele alış biçimi ya da yoksulluk kavramına ele alış biçimi daha farklıyken işin içine Sümerbank torbası ya da TOKİ binaları girdiği zaman aslında bu yani senin kendi içinde yaşadığın yerel coğrafya dair torlar ve ki o Sümerbank'ın ayrı bir hikayesi var. TOKİ dediğimiz zaman işte gerçekten yoksulluk sınırında yaşayan bir kitleye işaret ediyorsun ya da evlerinden yaşadığı yerlerden sürünmüş olan insanlardan bahsediyorsun. Aslında e, o yerel kodları bazen kullanıp bazen çok daha anonimleşecek bir noktada bıraktığı için e, işte Murat diyor ki bu aslında şöyle bir yoksulluk ve sende e, o iki yoksulluk arasındaki şeyi e, daha netleştir e, onun konumundan da bahseder e, hale geliyor e, çünkü orada bir e, şey daha yapıyor, ne yapıyor işte e, kendi gel yani şu an icra kağıtlarını koyarak aslında e, oradaki e, sanat-sermaye ilişkisi değil biraz da işte saatçi olarak kendi oraya e, orada göstererek e, kendi beysel durumuna işaret ediyor. Yani aslında çok şey, o bu görünen iş e, dizisi içerisinde bu iki bakış açısının çıkması gayet normal gibi geliyor ama e, bu yani sadece e, şey çıkıyor. <gülüyor> şey Yok, yoksulluk üzerinden değil ...yoksunluk ve yokluk üzerinden tartıştığı için daha serin serinkanlı okumayı seçtim. Yani burada dönen tartışmaları ben hiç orada görmemiştim. Sümerbank torbası ve yine bizim aslında alt okumamız. Hani Yok, orada o net gösterge, alt dokuma e değil o. Ama her birini kendi deneyimlemiş ya. Yani o yıllarca gün, ben bir gün kullanacağım bu Sümerbank torbasını... ...ve Sümerbank'ın işaret ettiği bütün gerçekliği ortaya koyacağım de hesap da olmuş bence. Yani acide kendi deneyimlemiş çatıda kendi deneyimlemiş ve yokluk varlık değerler üzerinden tartışıyor. İşte ağacın e, mobilya üzerinden, kağıt üzerinden değerini tartışıyor. Sadece süpermarket torbası yok orada. işte. yine kendi topladığı o bilmem ne filan var ve onlar hep birinci ağızdan tüketim nesneleri. Ve bayağı bir kent bireyi olarak yaşadığı varlık ve yoklukların ortaya dökümü ve daha böyle Yine diyorum yoksulluk üzerinden, yoksulluk ve yokluk ve varlık değerler üzerinden tartışıyor gibi okumak istiyorum. Ama Erinç'e de şuradan hak verebilirim. Yine Elmas'a bağlarsa. Bizler hani fikir şeyleri olarak daha böyle kaygan rollerdeyiz ve spekülasyona ya da işte farklı konumlandırmalar her zaman açız ve şöyle bir şansımız var. İşte <gülüyor> Elmas'ın kaynakçı abisi de koç için çalışıyor olsaydı onun fikir üretiminin aynı değeri olmayacaktı. Yani bizim bir şeyleri yan yana koyuşumuzda e, koleksiyonlar gelip büyülenirken aynı tarafta aynı adamın işçi işçilere, hani, o, 30 işçiye aynı müsamahayı göstermiyor oluşunun yarattığı gerilimi hepimiz yaşıyoruz. Yani burada oturan herkes için Eve gittiğinde çünkü hiçbirimizin annesi babası kardeş sanatçı değil ki. Biz bunu kendimiz deneyim diyoruz ve o yan yana gelmelerinde bir potansiyeli var işte farklı gerçekliklerin diolo dönüşebiliyorsa burada gözdeye aslında sormak istiyorum hem sanat hem zanatkarım dedin ya evet hani sanat üretenlerin zanatkarları da içine çekmesi ya da onlarla işbirliği yapması gibi şeylerde neler konuşuluyor mesela işte bu işi biz kolektif olarak 15 kişi ürettik veya ama işte üzerinde benim adım yazıyor ya da işte övgüyü ben oluyor. Ya da sattığım zaman hani 15 şey yaptırıyorum ya da 300 300 bine satıyorum gibi şeyler oluyor mu ya da nasıl oluyor? Ya ben şimdiye kadar ben hani çalıştığım etkilerde her zaman şey yani tabii ki e, zanaat kısmında öğretmenci olarak bir dosu iş imam kaç bine satılıyor sonuçta i̇şte öyle bir dengesizlik var Hı. ama ne bileyim şimdiye kadar çalıştığım etkilerde mutlaka Tuhaf bir şekilde hiçbir zaman isimlerini dışarıda tutmadım. Her zaman hmm. içerideydi. Yani işin içerisine ya da işte bir katalogsa sarabildi. Neyse mesela. Onda mutlaka bir isim orada. Bir i̇sim çünkü çok önemli yani. O el işi bana her zaman çok önemli geliyor yani. El, el, aynı zamanda mesela öğrettiğim işlerde de... E, hani el işi bende de çok önemli. Hani iki iş dikeri bir hmm. Mesela onun e, hem süreç olarak hem... E, o fikirsel haritaya e, nasıl bulaştığımız bir an yana geldiği hem hareket hem de fikrin birlikte işliyor olması. Bunlar çok önemli olduğu için. Hı -hı. Mesela ben o yüzden hem sanat hem zanatkar olarak tanımıyorum yaptığım bir şey. Ve bu yani kendimce. Ama dediğim gibi başka bir yani gerçek bir zanatkarla çalıştığında ordu politik başka türlü işliyor. yani. Şimdi hani... <gülüyor> de şöyle. Bir <gülüyor> tane, hatta benim ilk sattığım üç tane cam üzerinde ee, şey maliyet hesabı yaptık oturup, bu çok eğlendi. Vay vay vay diyor, bire işte, bire 180 bin vermiş, <gülüyor> şey e, işte kaleyi kaç para kullandın? 3 lira, <gülüyor> cam ne kadar şu kadar, kaçı sattın? 1500 lira. Yani ondan sonra böyle şey, ama yani e, Açıkçası ben o, bu sanattan para kazanmaya ben bağlamadığım için hani o bir, bir çok param olacak bir şeyler alacağım o bir gün olmadığı için zaten de çok sonradan galeri çok yani öyle koleksiyonerler kendi kendilerini aldılar. O da kamusal şey yeniş sergilerde bulunduğum için falan oldu. E, so, şimdi bu sene yeni başladım bir galeride çalışmaya artık şey yani orada e, daha şey hakim hissediyorum açıkçası. En azından 34 yaşında bir şey olmaz diye düşünüyorum. O kadar da dokunup Şey sormak istiyorum tam burada bulmadığım için yanlış bilgi verin. 5533 ile Merve'nin sergisi Hı -hı. olmuştu ve orada fiyatlandırmayı çevre üzerinden e, yaptığına dair bir şey okumuştum ama tam doğrultulamadım. Ha Olmuş. onun eşmirli bir şey vardı, Hı -hı. Merve ile konuştuk. Şeydi, Hı -hı. De, de, şey, parasına denk etmek gibi. <gülüyor> Yani açıkçası şey bir şey bağlamamak Hı -hı. o insanı çok özgürleştirmişlerimiz biliyoruz yani bir işi varsa ait taraftan da başka bir altın lezim varsa çok iyi oluyor. Hı -hı. Ben öyle kendimi bunu çok bağlamadığımda, hani oradan çok para kazanacağım diye hiçbir şey dediğim gibi olmadığında hani bu olursa da şey olur işte ne hani iş olur hani şahane olur oradan başka bir şey olur çünkü salancınız şöyle kötü kötü diyoruz biz hem yükselenle kötü diyoruz hem büyüyenle kötü diyoruz. Çünkü böyle gizli bir nefete dönüşüyor. Çok yanlış. Bir sanatçı belirli aşamadan sonra çok bir iyi bir isim yaptığında çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Artık o sanatçıdan kurtuluyoruz ve o isim başka bir entityye dönüşüyor bence. Ve bunu yakaladığımızda sahip duymaya başlıyoruz diyoruz ki bazen. işte diyoruz ki işte ne bilirim şunun yönetmen. Şahane diyoruz. Artık hiç konuşmuyor. Sadece o ikisinin arasındaki Hani o Kimlik orada çok tartışma oluyor. Ya hiç önemli değil. Hani şey gibi o başka bir şeye dönüşsün ki oradan istediğini söyleyebilsin o isim ve kişi umutu gidiyor artık. Zaten önümdür. En sonunda olacak kişi oldu. Evet. Özür dilerim. Ben çok teşekkür ederim. Evet, Gerçekten. Ama işte vesile oldu. Nasıl evet. eserler bunları konuşmak için bence bu, bu tekrarlayabiliriz tabii. Yani bu sınıfsal kimlik ve işte sanatçının pozisyonu e, bunun üzerine de bence konuşmakta fayda var. Yani çünkü bir yandan Elmas'ın bahsettiği bu sınıf kini var. o Oturduğunuz yerden 3-5 konuştu olsa bir şeyler geliyor gibi bir yanlış algı var. Bir de öbür tarafta böyle ama sanatçı ne yoksulluklar, mahrumiyetler içinde onları üretiyor biliyor musunuz diye bir de böyle bir yanlış, bir romantik yaklaşım var. İkisi de doğru değil. Yani o doğruyu e, tarif Etmek e, bizim için de çok önemli kendimize karşı dürüst davranmamız için hem de bu iki yanlış e, biri romantik öbürü e, gereksiz sınıf kini de işte düşmanlaşmış bakışların ikisini de e, sağaltmak için önemli. O yüzden bu önemli bir başlık. Yani. Seninkiler senin yapıtlarında bununa vesile oldu işte. İyi başlı daha seviyorum. Kötü örneklerde her şeyde. Ama onun üstte falan diyenlik öldüydüm ya. Bayağı dedikodu böyle geldi bana ya. Oha dedi. Hadi hadi G.S. Yes, <gülüyor> <gülüyor>